Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı.